Apaçık Radyo'da koyu mavidesiniz. Radyonun kapalı olduğu dönemde İrfan Alışı 5 Kasım'da kaybettik. İçtenliğiyle, insanlığıyla, yaratıcılığıyla, müzik tutkusuyla, iyiliğe olan inancıyla, gözü pekliğiyle, vefakarlığıyla, sonsuz sevgisiyle, peyk ile birlikte yarattığı şarkıların içimizde bıraktığı derin izlerde hep yaşamaya devam edecek İrfan Alışı. Radyomuz Karasal yayındayken Üftade Sokak'taki stüdyomuza konuk olan Peik grubunun tamamının katılımıyla ilk albüm Sulu Şakan'ın çıkışından hemen sonra 6 Nisan 2007'de gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi yeniden dinliyoruz İrfan Alış'ın anısını. Allah'a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 Tam olarak sığmak çok zordu. E, grubu ben aslında çok yeni e, tanıdım. Aslında daha iyi, tanımaya çalışıyorum. O yüzden e, sizden dinleyelim nasıl oldu. 90'lara kadar uzanıyor galiba değil mi geçmişi grubun? Serdal bu konuda çok daha ayrıntılı yazmıştı en ya son. Bence o anlatabilir bunu daha iyi. Yani. Peki tamam. Aslında e, bir ortak bir arkadaşımız Nirfan'la üniversitede tanıştık tabii. E, müzik yapmak istiyoruz. O, o da bir şekilde yapmak istiyormuş. Ee, bana şey demesiyle geldi. Ya bir çocuk var, çok iyi sesi var. Yani acayip bir blues falan çok enteresan bir sesi var. Ya tanıştırayım size. Hemen dedim gittik. Ben de zaten yapmak istiyorum diye gibi müzik. Ee, çok iyi hatırlıyorum. Okulun bahçesindeydi orada oturuyordu işte bir şekilde hatırlıyorum. Gittik, tanıştı ve direkt yani merhaba İrfan abi, abi sizin güzelmiş. <gülüyor> direkt bir şey söylesenele başladı. <gülüyor> ve e, Paul Simon'un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 bir, birkaç yıl öyle çalıştık. Kendi müziğimizi yapmak istedik en başta. Kendi şarkılarımız vardı. O dönem 91-92'lerde Türkçe sözlü rock bile tam oturmamıştı. Bırakın hani kendimizini yapan barlar yoktu öyle bir şey. Ee, yok... mesela Şükret Şükret Fare diye bir blues şarkısı yapmıştık o yıllarda. <gülüyor> evet. Şeyin Oktay Rıfat'ın Fareler ve İnsanlar diye bir şiiri vardı. Onu ...işte şükret fare, bu kapana şükret falan diye... Klaslı, ...ilk yaptığımız şarkıdır işte... ...ilk gece yaptığımız yaptı yani. şarkılardan <gülüyor> evet. biriydi o da... Evet. ...direkt bluesy bir şarkıydı... Evet, o... ...hatta o gece yine hep beraber şey yaptık... ...öğrencinin şarkısı da çok komik bir şarkı vardı... ...yani gece eğlenirken falan... <gülüyor> ...oturup yapmış. doğaçlama yaptığımız Onlar bir şey... ...onlar albüme girmemiş galiba değil mi sizde kalan... ...onlar <gülüyor> albüme girmedi de... Çok <gülüyor> ...rafta mı <onları>. <gülüyor> <gülüyor>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 ...gittik, işportacılık yaptık... ...resmen, böyle bir şeyler sattık... ...Bakırköy'de... Eşortman altı Eşortman sattık... Altı. <gülüyor> o da çim adam satıyordu... Çim adam değil? falan sattık, böyle <gülüyor> çok enteresan... ...dört beş ay satıp, oradan kazandığımız parayla... E, ...bir dayımın şeyi vardı... ...böyle sütüdyo gibi bir yer... Yani ...daha doğrusu Bodrum katında bir yer... ...orayı sütüdyo yani haline dönüştürüp... ...sonra hemen bir grup arayışına alırdık... ...işte ondan sonra... Ben e, Özgür'ü bulmak evet. için... Bir Pimapen evet. hikayesi yazıyor evet. söyleşileriniz. Evet. Nedir çok o? çok ilginç. Benim o zamanlar <gülüyor> e, iş portayı e, yaptığımız zamanlarda ben yeni bir dükkan açmıştım. işte o zaman Pimapen işleri falan işte Halim'im zoruma işleri falan yapıyordum bir yandan. <gülüyor> Ondan sonra orada e, tabii esnaf tanıdıklarım olmaya başlamıştı. Çevre yaptım tabii kendime göre esnaf <gülüyor> çevresi. Oradan bir e, ka, e, kız arkadaş var gümüş işi yapan bir arkadaş...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 ben dedim sen yine de ver telefonunu ben bir deneyeyim falan şeklinde aldım telefonunu sonra bir arkadaşım dedi hadi gidelim işte beraber sana yoldaşlık yapayım bulalım şu çocuğu falan dedi. <gülüyor> ben de Kadıköy'de konservatuvarın e, sahildeki belediye konservatuvarı evet. İstanbul Merhaba. Üniversitesi? Devlet konservatuvarının Devlet içinde e, Özgür'ü tanıyor musun? Özgür'ü tanıyor musun? Özgür'ü tanıyor <gülüyor> musun? şeklinde insanların peşine düştüm.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 Özgür ondan sonra dedim nedir abi ne diyorsun? Etkilendim dedi. O gün bugün kaybedenler kulübünde ya da <gülüyor> yer altına girdi yani. Dördüncü <gülüyor> ve beşinci elemanlar nasıl katıldı? Hemen Ertan katıldı zaten evet, akabinde. Evet. Yine Özgür vasıtasıyla geldi o da. ve evet. evet. da kandırdık. Aslında ben öyle diyorum. İkisini de kandırdık bir şekilde. Çünkü müzik, ikisi de müzisyen aslında. Çok iyi müzisyenler. Biz değiliz aslında. Ee, bir sene boyunca o stüdyoda çalıştık. Sonra... E, biz, Zor bıraktık. Yani ben askere gittim. İrfan kendini İzmir'e attı. Deprem oldu. Daha Deprem daha oldu daha doğrusu. Evet. 99'a 98'e kadar düzenli olarak evet. bu stüdyoda çalışma yapmaya gittik. hiç <gülüyor> çalışma yapmak yani bir saat iki saat üç saat çaldık her gün hafta sonları. Bunun dışında da gidip işte Bakırköy'de bir evimiz vardı Serdil'in evinde <gülüyor> devamlı konuşup müzikle ilgili. O, o zaman, o, o dönemin müzisyenlerini tartışırdık. Dünya ile ilgili, maçla ilgili ya da sabahlara kadar muhabbet ederdik yani. Böyle yıllar geçip gitti yani. 99 sana deprem galiba... 99'da önümesin. benim e, dükkanım yıkıldı. <gülüyor> yani e, işimi kaybettim. E, büyük bir para batırdım. <gülüyor> Gitmek zorunda kaldım. O arada işte da askere gitmişti bir, bir, bir sene evvel falan. Zaten e, şey de vardı... Böyle e, pop dönemi, pop rüzgarı esiyordu her tarafta. Türkçe sözlü müzik yoktu. Bu ülkede bir garip bir şey vardı. Bizim kıramadığımız. Kimse bizi içine almıyordu. Mesela bir kemancı tayfası vardı. Onlar işte e, okullulardı, şu burdu, arkadaşdılar, çevreleri vardı falan. Onların içine giremeyecek kadar itik insanlardık. Bir de Türkçe rock çalınıyordu. Türkçe rock yapmak için önce... cover grupları vardı daha çok o dönemlerde. Evet, yani cover grupları vardı evet. ve bu, bu, bu, bu, bu, Evet, kıvır Evet. Olmadı yani. Dümdü evet. bir hevesimiz de olmadı. Aslında bu dönem Türkçe e, sözlü e, oldukça güzel bir rüzgar aldı arkasına. Siz de bu dönemde çıkarmakla aslında çok iyi yaptınız. Aslında yılların birikimi bu şarkıların hepsi. Evet. Birçoğu 90'lardan 90. kalan eski en, şarkılarınız var. 8. E, e, şarkı albümde Hareminde Han. E, 91 senesinde bitmiş bir şarkıydı Hı. yani aşağı yukarı. <gülüyor> şey anlamında, söz anlamında. Evet. Serdal'la oturup <gülüyor> e, yazılı olan sözlerin üstüne düzelterek falan Hı. sözlerini... Bir, İki gecede falan yazmıştık 91 senesinde. O şarkiyi dinleyelim aslında biraz müzik arası da vermiş evet. olur, sen de sizi daha iyi tanımış oluruz. Hareminde han hastadır kuşlara bakar kamlanır geç meste basına oturur buna hırslanır kimse açamaz derdini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 Şarkı olarak böyle sert değildi ilk başta böyle daha yumuşak çalıyorduk. Dönem şarkı. sertleştikçe müzik de galiba şarkının müziği. Ama aynı anda bir şey de vardı <gülüyor> mesela ilk biz şeye düşünmüştük bu şarkıyı. Yani iki anlamı da var bu şarkının. Yani biri birinci Bush dönemi Irak Savaşı vardı. Baba Bush. Baba Bush yani <gülüyor> korku filminin birinci halkası. O dönemde işte Irak'a girmiş Amerikan ordusu falan filan.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 şunu anlatmaya çalışıyordu. Yani her zalimliğin arkasında bir zayıflık yatar. Hı -hı. Yani Bush ve Tansuçililerin ortak noktasıyla zayıf kişilikler olması bize Hı -hı. göre. Yani zayıf kişilik derken e, pers e, şey olarak politik kişilikten bahsediyorum. Hı -hı. Güçlerinin ölçüsünde ve onu anlatan onu Hanların hepsi bulur kendine göre Ve bir teba. Ve hanların tebağı. hepsi bulur kendine Aslında göre bir teba. Biraz bu zamanın ötesinde bir şarkı oldu. Yani, evet, yani evet. şimdi mesela 10 sene önce bu şarkıyı Irak yazdıkmış. Yani Irak. Yani Irak muhalifi, savaşı muhalifi olarak bir şey yazılmış bir şarkıydı. Bu direkt göndermeydi. Yani belki de direkt hani metaforlar kullanılarak kullandık ama bir şekilde yine sonuçta direkt olarak tek şarkımızdır bu. Hı -hı. Yani muhalif tarafından Hı -hı. bak. Ya mesela. Ama gündemi değişmiyor zaman bu seni şu anda bile çalsanız aynı yine aynı. Aynı sene var. aynı. Umarım şey. ee, şey. o seni sonra yine geçerli olmaz sen yani. eskimiş bir şarkı olur. Evet. Şarkıların aslında diğerlerinde daha çok daha bireysel temalar hissediliyor yani daha çok elde sözleri e, siz yazıyorsunuz değil mi? E, daha çok e, kişisel olduğu anlaşılan işte böyle biraz karamsarlık var. E, yani hüzün var diyelim hüzün Karamsarlık var diyelim. ben hiç yani kendi adıma böyle evet. karamsar biri değilim yani Anladım. umutsuz falan bir insan hiç de olmadım yani Anladım. hayatım belki küskünlük diyelim zaman zaman hayır insanlar küskünlükle olurmuş. ilgili değil ama bazı insanlar motive olmaz yani Hı. hadi koçum yaparsın edersin dediğin zaman olmaz o adama <gülüyor> mesela abim bana şey demişti sizden hiçbir halt olmaz dedi Biz de, belki de bunu deyince de ben bu müziği yapmak için güç buldum kendimi <gülüyor> Bazen olumsuz şeyler yani ben insanlar modern zaman mesela ee, işte beyaz yakalıların dramını anlatır yani Neyelim mi onu da şimdi arada bir tezat oluşturmak için değil mi bir evet, yani o dönemde yani dinlemeden önce şu küçük. Tabii, tabii. Yani ilk kez Türkiye'de e, insanlar makineler tarafından kovuldu yani şöyle bir şey bankacılar. ...krizi vardı. Bankalar işte... ...ülkeyi boşalttıktan sonra... ...kendileri de elemanlarını... ...kovmak zorunda kaldılar. İşte bir şeyler oldu. Karıştı ortalık. Bir sürü insan açıkta kaldı. Öyle bir... ...işten atıldılar. Yani... ...bir gün önce çalışmak için gittikleri... ...iş yerlerine kartları... ...kabul olmadığı için kapıdan geri çevirdiler. Yani düşünebiliyor musunuz? Belki de... ...özel eşyalarınız yukarıda. Ve onları almak için bile giremiyorsunuz bir binaya. Makine size... ...defol diyor yani. Onu anlatan... Eski bankacıyım biliyorum. <gülüyor> o yani bu korkunç şeydi. <gülüyor> şeydi. Bunu görünce nasıl olur ya dedim yani. Hı. Ve modern zamanda oradan geldi işte. O zaman dinleyelim. Den zaman sonun yakın asansörler bükün asansörler bezmiş insan. modern zaman sonu yakın asansörler bıkı asansörler bezmi insan Koyu Mavi'desiniz. Bu hafta konuğumuz var stüdyomuzda. ilk albümünü henüz çok yeni çıkarmış olan Pake grubunun. Pake grubu stüdyomuzda konuğumuz ve Sulu Şaka albümlerinin adı. Bu albümden şarkılar dinleyerek grubunda aslında 15 yıla uzanan geçmişiyle ilgili bilgiler ve şarkıların oluştuğu koşullara, o şarkıları oluşturan yaşanmışlıklara değiniyoruz. Modern zamanda, biraz önce Önce dinlediğimiz şarkı ee, sizinle yapılan bir söyleşi de aslında benim çok hoşuma giden bir söz oldu şey demişsiniz e, e, nefsimize hakim olamayıp bu albümü yaptık aslında herkes sanki müzikle uğraşan herkes bir şekilde kayıt yapmak ister e, albümü olsun ister gibi ama siz sanki esas amacınız e, albüm yapmak değilmiş daha çok müzikle uğraşmak yetiyormuş gibi bir izlenime kapıldım bunu okuyunca öyle mi?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 Çok da hoş bir klip olmuş. Klibi e, Deniz Ensari e, ve de... Betül Aksanbaklar. Aksanbaklar. İçinde animasyonlar var değil mi? Deniz ensarı zannediyorum. Penguin dergisinde e, çiziyor. Çiziyordu. Animasyon... Çiziyordu değil mi? doğru? Şu anda çizmiyor ama evet. önceden çizmişliği var. Evet. evet e, hatırlıyorum çizgilerini. E, e, sonra şey, sizin çocukluk resimleriniz var. E, değil mi? Gayet evet. hoş olmuş aslında. E, çok da güzel bir klip. E, müzikle evet. de örtüşmüş. Sulu Şaka e, şarkısına yapılmış bir klip. Evet. Klibin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 Korkutmak istemedik insanları. <gülüyor> Bu akşam programda da Sulu Şaka ile açtık. Ben de aslında sizinle söyleşi yapmadan önce internetten aslında siz bana albümümüzü getirmeden önce de internetten bulup dinlemiştim. Sulu Şaka da Haram İndihan'da albüm bütününden bir parça daha farklı şarkılar. Diğerleri biraz daha yavaş tempolu. Daha farklı. Sulu Şaka'nın da müziği daha renkli. Başka birçok unsurlar var içinde. Onun klibini çekmek de enteresan olmuş hakikaten. İkinci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 Açıkçası ben yani arkadaşlarım bilmiyorum da ben bilmiyorum bunun nasıl olduğunu. Ben de bilmiyorum. Yani bir fikrim şey. yok. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir şey MTV bizim klibi biz her televizyon kanalına yani bizim e, bazı kanallara yani işte. Bir, müzik kanalları müzik kanallarına zaman. gönderdik. <gülüyor> bizim müziğimizi yayınlayabileceğini düşündüğümüz. <gülüyor> e, en çok tepki MTV'den geldi. Onlar sahiplendiler <gülüyor> ve sevdiler.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 öyle takılacağını, o klibin kaderini, kaderinin, kaderinin ne olacağını düşünüyor, düşünüyordum ben yani açıkçası. Ama <gülüyor> beklediğimizden fazla bir e, ...sahiplenme oldu. <gülüyor> e, çok klibi çok güzel ve iyi buldular. Sağ olsunlar... Gerçekten. Deniz evet, Enisari evet, evet. ve Betül Aksan evet. şarkı Onlar <gülüyor> şarkıyı da çok <gülüyor> şarkı, şarkı da ve çok klip bir arada evet, çok doğru. güzel bir little bulmuşlar. Little bir oldu. numarayı kadar çıkarttılar klibi. <gülüyor> Hatta şu anda bile listede falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunun dışında da şey var. Biz de World Chart'ta internette bakarken gördük. Hı hı. <gülüyor> Haberimiz yoktu <gülüyor> evet, yani. Evet. Onlar Avrupa'ya göndermişler. Hı hı. Oradakilerde işte onu... Ülkelerde e, bir numara yükselenleri galiba. Koymuş, o koymuşlar. O yerleştiriyorlar. Evet. Koymuşlar. Şimdi o zaman bir de ikinci klibi çekeceğiniz gidin şarkınızı dinledim. Kapıyı çekin gidin beni bırakın. Gidin. Gidiyorum. Ardıma Yalnızlık kalsın kapıda. Kazansan ne kaybetsen. Ne. Gururunun savaşını Yalnızlıktı ganimeti Sakla onu boş odanda Ne kendine acı ne ona Şehirler olur sen kaçarsın Kalbim ölü bu dün sabah Ben bu aşkı ıztır for in love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 Onun evinde oturuyorduk ve sekiz kişiydik. Şarkıların isimlerini yazdık. Bir yere attık ondan sonra kural çektik. Böyle çıktı. <gülüyor> deminde de söyledim yani e, bu işi biraz prodüktörlük okuyanlar falan e, ciddiye alırlar. Haklı oldukları yerler de var tabii ama o kadar da değil aslında yani. Hani kurayla da böyle güzel bir sıralama elde edilebiliyormuş evet, demek evet. ki bir yandan. Onu da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 daha çokça müzik, yeni çıkan şeyleri çok dinlediğim yıllardı. O zamanlar bir, bu işten anlayan bir arkadaşıma sormuştum. O dediğinizi doğrular bir şey söylemişti bana. Yani her birinin gerçekten nereye, hit şarkıyı işte diyelim 3 ya da 5'e yerleştiriyorlar falan. Sizin de evet, sonra evet. baktık liste Sulu Şaka 5'te. Işte sizin de hakikaten ilk klip şarkınızı. Link şansına denk geldi. Ama olmuş ama hoş Çok olmuş. şanslı bir şarkı. <gülüyor> evet. Bir de o zaman albümün açılış parçasını dinleyelim. O da gerçekten albüm açılışı olarak da çok uygun bir şarkı. Daralık Darıldı, şans. Darıldı aşk, dediğim ben. Uu, uh, uu, uh, kaçtım, gittim, senden, dertten. Yine vardım Ta en başa Ta en başa Darıldı aşk bana Darıldı şans Deliydim ben şans Pekin Suluşaka albümünün açılış parçasıydı Dar Darıldı Şans. <Gülüyor>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 Ondan sonra evet dedik bunu albüme koyalım. Çok güzel bir parça. Aslında sözleri öyle çok tesadüfi oluşmuş gibi gözükmüyor ama çok tesadüfi tatlı bir değil tabii ki. Var tesadüfi sözlerin. değil. Ben onun için e, yani sözleri yazarken. Yani bayrak oluşmuş gibi değil. Anlamı da kağıt sanki bir kağıt önemli tabii. bir unsur. İşte. Ama burada için. bir minimal bir yaklaşım var mesela darılaştı evet, evet, yeni onu. bir şey denedim mesela şey kendi açımdan gurur diyorum. <gülüyor> çok konuşmadan şarkı içinde çok kelime <gülüyor> kullanmadan bir sürü.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 Sarmadı bu iyi değil işte burasında anlatamıyorum falan işte gibi şeylerle bizi e, kalite kontrol bölümünde şey yapar Ertan mesela ne çalıyordu davul çalıyor davul, e, okudum değil mi en son e, Ertan'ın e, onayından geçiyordu barış bir şey var barışta tabii. da mesela sound bilgisi çok içimizde en çok sound bilgisi olan arkadaştır barış yani <gülüyor> sound ile ilgili de onun diyecekleri bence <gülüyor> Özgür konu düzey ediyor şarkı evet mesela ama Ertan da yani genelde ikisi trafiği çok yani karışır Ertan. Yani trafikte çok emeği vardır bütün şarkılarda. Evet. Mutlaka değiştirir onu gider bunu yapar burada bunu yapalım. Özgür'le özellikle ikisi yani Özgür evet burada bunu yapalım falan ama trafikte ikisi biz daha çok ben de öyle çok nadirdir yani ama ikisi ve sonra aynı şeyi en son katılan Barış çok Hı -hı. geç katıldı bize ama o da aynı şekilde üretim aşamasında bas şeyimiz yoktu. Özgür hep klavyeyle çalıyordu. Çok enteresan. E, Rehmi Hazret diyorum ona hep. Onu <gülüyor> söyleşilerle Yıllarca evet bas yıllarca, bas yıllarca partisi, sol taraftan. Bir sağ elbise. E, hatta burnuyla başı bile çaldı evet, oldu ya. <gülüyor> yıllarca adam basçımız olmadığı için. Yani, yıllarca cidden yıllarca. 10 sene falan. Hem, Aradık biz 10 yıl falan evet, basçımız yoktu. <gülüyor> hem bası hem kendi partisyonlarını çaldı adam. Yani. <gülüyor> bir de grupta insanlar şarkıları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 Ondan önce hiç çıkmamış bu evet. grup için iyi bir skor yani. yani düzenli evet. olarak bir yerde... <gülüyor> <gülüyor> 15 yılda sıfır. <gülüyor> yani hep stüdyoda kendiniz çalışıyordunuz. Evet. Ee, sahneye sadece albüm çıktıktan sonra iki kez konser diyelim ona da. Düzenli bir, evet. e, bir, o, hayır, bir yerle anlaşmanız bir yer olup devamlı çıktığınız bir e, durum yok galiba değil mi? Yok. Ya zaten... Yalnız bir konserimiz daha olma.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 Tekrar. Ötekiler prova amaçlıydı. Ö ötekiler evet. provaydı. Bakalım biz harbiden çalıyor muyuz arkadaşlar <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> Albüm yaptık ama sahnede. Albüm <gülüyor> yaptık rezil olmayalım şeklindeydi. Bir de aslında şey boşta bir sürpriz yapmış. Yani çok de gelmedi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Gölge vardı oldu değil mi galiba? Çok. Yani evet <gülüyor> boştu ikincisi bayağı sonradan dolan doldular. Döşedilisim biraz iyice bir tanıtım gerekiyor ama sizi peki. Ya aslında çok komik bir şey söyleyeyim mi? O boş olması hoşuma gitti. Bize <gülüyor> ta, bize çok yakışıyor yani. <gülüyor> yani dolu olsaydı ben açıkçası e, kendimiz için çok iyi. ben kendi açımdan söylüyorum en iyi <gülüyor> yani gerçi iki konser yaptık da en iyi konserimizdi. <gülüyor> <İki> tanemiz. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi söyledim yani. Çok hoşuma gitti böyle. İnsanlar gelmedi. Nasıl gelmezsiniz siz ya? ayıptı mı falan diye. Daldım yani. Siz olumsuz şeyler sizi olumlu anlamda motive evet. ediyor galiba değil yani. <gülüyor> mi? Ama umarım bundan sonra daha <gülüyor> yüreklendirici <gülüyor> desteklerle karşılaşırsınız. <gülüyor> Aslında albümün içinde de hoş bir sürpriz var. Ona değinecektim hep unutuyorum. Ee, bir de konser indirim e, bileti çıkıyor içinden. İndirim kuponu diyelim. E, albümü alanlara e, ilk ama bu ilk bu sene i̇lk, olsun 10 sene sonra sene diyor sonra değil mi? Olsun, üzerinde zamanı etmez. olmayan e, i̇lk bir konserde yarısını indirim, ödeyecekler. Evet, 150 iskontor çıkıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bir albüm bir, çe bir çeşit konserin e, promosyonu oluyor. Yani bizim Hayır, için doğru. önemli şey biz konser yapmak istiyoruz. istiyorsunuz. Yani müzisyenin müzisyenin bence er meydanıdır konser yapmak. Yani. Bizim e, hayal stüdyo ya da e, hayal olan bir proje grubu olmadığımızı görmeleri için. Bir de konserlerde albümdeki e, tarzdan biraz daha farklı olduğunu söylediniz. E, canlı performanslarınız e, albümdeki kayıtların verdiği sistem biraz daha farklı galiba değil mi daha? İlk e... dönem var orada. Hı hı. Mesela şarkılarımız var. ilk dönem şarkıları. Acının şarkısı hı hı. var. Azra ile Gülümsedim hı hı. var. Hı hı. Savaşı anlatan. İşte bir sürü şarkılar var.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 İlk albümde siz yapımını tamamen kendiniz üstlendiniz. Hiç bir yapımcınız yok bildiğim kadarıyla. Click prodüksiyon bizim zaten arkadaşlarımız oluyor. Ertan Click Production Produ Produ anlatabilir belki. Evet o onu o, o süreci Ertan anlatsın tabii ki. Yani ya, Ertan kulak çukurda kaldı, kaldı galiba. <gülüyor> Kulaklı da yok ayrıca biz duyuyoruz. Ben de, duyuyoruz, ben de duyuyorum. Böyle. Nasıl oldu prodüksiyon süreci? Yani Klik müzikte çalışıyorum zaten ben. ya yani öyle bir şirket var, eser yapım belgesi olan. Ve oradan çıkardık işte. Yani her şey kendimiz yaptık. Finanse Kendiniz finanse ettiniz. Bir yerden... tabii, ettiniz. Tabii. E, tabii, evet. Bir yerden... Sponsorunuz yok. Yok sponsorsız <gülüyor> evet. yapmazsın dünyayı kurtarmazsın. şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu bizim Bilmiyorum. bir şarkının sözlerinden alıntıda <gülüyor> o yüzden. Bilmediğim Ona için siz de hepiniz gülümsetiniz. Yani Süpermen değil işte. ne diyor işte Süpermen. işte adım batsın Süpermen. Sponsörsünüz yapmasın. Dünyayı kurtarmazsın diye. <gülüyor> Doğru bedavaya bir şey yok değil mi ama. işte şey, bir şey olunca her sponsor, şey. Sponsörlere karşı falan olduğumuzdan değil yani... E, ama Doğru. sponsorlar sadece e, yönlendiriyorlar da belki. Yönlendirmemeleri lazım. Yani siz o kendi oluyor. Aynı şekilde yapmak istiyorsunuz. Olduğu zaman da olmuyor. Evet. Yani. O zaman bir şarkı daha dinleyelim. Üretim sürecine kimsenin karışmadığı, tamamen grubun oluşturduğu diğer bütün şarkılar gibi hangisi olsun diye bakıyorum. İsterseniz. İstanbul e, olsun. Hangisi? İstanbul olsun. İstanbul'un yeni evet. Ah İstanbul. Sen de beni Unutmuşsun Adım çıkmış Hatırımdan İstanbul İstanbul İstanbul Ah İstanbul Sen de biraz uzut üstün başım dar Kadar kalisi ah dünyam tutmuş sana aşık olmuşum. Bu akşam Koyu Mavi'de konuğumuz Peyk'ti. Sulu Şaka albümleri yeni çıkmıştı. O vesileyle konuk ettik kendilerini. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz de çok radyo. teşekkür ederiz. Yıllardan beri dinlediğimiz... Ben sabahları dinliyorum daha çok erken. Ömer Madre'yi dinlerim. çok Burada olmak çok heyecan verici. İlk radyo Mesela. programımız. Açık radyoda olmak da iyi bir şey. Yani... Ne iyi ettik de geldik diyoruz. Yani. <gülüyor> Çok teşekkürler. Benim de hayattaki ikinci söyleşim. Umarım <gülüyor> fazla bir yanlışlık yapmamışımdır. <gülüyor> Çok Yok, teşekkürler geldiğiniz için. Her zaman bekleriz. O zaman en son Uyku kapatırız demiştik. Onunla kapatalım isterseniz. Çalamadığınız merabeyi şarkıları buradan, da çalalım. Merhabiye de buradan selamlı oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de onun önüne kabul ettim. <gülüyor> <Selamet>. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Uyku Mışıl mışıl Rüyamdaki Kan sakın Kadın o ama çocukça Hem de toy Ve de saf Yumuşakça Hüzün o büyü Yakınlaşsın ol ama yanlış hem zamansın hem anlamsız veça Hadi Ne de saf, yumuşakça Yüzün ol, büyü sende Yakınlaşsın ödüm. Çözüm o ama yanlış Akşam Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Peyk grubuyla 6 Nisan 2007'de Üftade Sokak'taki stüdyomuzda gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi 5 Kasım'da aramızdan ayrılan İrfan Alış'ın anısına yeniden dinledik.